91. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Bağdat Valisi Sırri Paşa Sırri Furkan kitabının İstanbul'da 1312'de basılan birinci cilt üçüncü baskısı 75. sayfasında buyuruyor ki bu kitabımı yazmadan bir sene önce Diyarbekir şehrinde bir cuma günü şehrin ileri gelenleriyle oturuyorduk. Arabî dilinde ve din bilgisinde derinliğiyle tanınmış olan meşhur Keldani papası Abdi Yesû da aramızdaydı. Misafirim olan Musul valisi Muhammed Reşit Paşa'ya yanındakileri takdim ederken Abdi Yesû içinde Arap edebiyatında pek derindir demiştim. Bunun için belâgat üzerinde çok konuşuldu. Sonraları, dilden kavimciliğe geçildi. Bu sırada, vaktiyle, Beyrutlu bir İsevi ile aramızda geçen bir konuşmayı, bunlara anlattım. Herkes, kendi kavminin büyükleriyle övünür. Siz de Arap oğullarısınız. Size sorsalar ki, büyük devlet kurmak, ilim, sanat ve belâgat bakımından, en büyük adamınız kimdir? Ne cevap verirsiniz? Demiştim. Beyrutlu Hristiyan da hemen, Muhammed aleyhisselam demeye mecburuz demişti. Dedim ve Abdüyesu'a dönerek, Size sorsaydım, ne derdiniz dedim. Abdüyesu Evet, büyük devlet kurmak, Medeniyete hizmet bakımından, Arap'ın en büyük, en meşhur adamı odur derim. Fakat Muhammed aleyhisselamın, Arap'ın en fasih konuşanı olduğunu kabul etmem. Çünkü bunu gösterecek bir eseri yoktur. Kur'an'ı gösterirseniz, Kur'an onun sözü değildir diyorsunuz. Kur'an'ın çok fasih, pek beli olması, onun fasih ve beli olmasını göstermez. Evet, o beli ve fasih idi. Fakat onun gibi başkaları da vardı. Mesela, Ali'nin radıyallahu an sözleri gösteriyor ki, bu da onun gibi fasih ve beli idi. İslamiyet'ten önce, Ümri'ül Kays ve Kus bin Said'in şöhretlerini hepimiz biliyoruz. Hatta, Kus bin Sayiden'in hutbesini, Muhammed aleyhisselam da beğenmişti, dedi. Bu sözü dinleyenler, birbiriyle konuşmaya, bir gürültü sezilmeye başladığından, ayağa kalkıp, şimdilik kimseden yardım istemiyorum. Lütfen rahat olunuz, dedim. Herkes sustu. Şöyle cevap verdim. Şu anda, din hissimizi, taassubumuzu bir yana bırakıp ilmi ve ciddi konuşalım Kur'an'ı ı Kerim için siz ne dersiniz Kur'an'ı ı Kerim kimin sözüdür Abdi Yesu Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam arkadaşları ile yaptı Sırrı Paşa Geçenlerde valilik emrim okununca siz Arapça bir dua yapmıştınız o duayı başkası yazıp size verdi deseler, susar mısınız? Abdiye susmam. Ben yaptığımı söylerim. Sırri Paşa. Niçin? Abdiye Su. Çünkü bu duayı ben hazırladım. Sırri Paşa. Hakkınız var. Beş beytli bir gazel yazan kimse bile bir beytinin çalındığını görse. Çalanın cezalanmasını ister. Herkes eseriyle övünür değil mi? Abdiyesu, Evet. sırr Paşa, Sizin o duanızdan daha güzeli yapılabilir mi? Abdiyesu, Evet yapılabilir. sırr Paşa, Sizin duanızla, Kur'an-ı Kerim arasında, Fesahat, belagat bakımlarından fark var mı? Abdiyesu, Elbet, hem de pek çok. Sırrı Paşa. Arap edipleri ve dost ve düşman ilim adamları uğraşarak Kur'an-ı Kerim gibi söyleyememeleri Kur'an'ı yazanlar için büyük bir şeref olmaz mı? Abdiyesu. Elbet olur. Sırrı Paşa. Böyle yüksek bir eseri sahibi başkasına bağışlar mı? Muhammed Aleyhisselam bu Kur'an Allah kelamıdır. İnanmıyorsanız bir ayeti kadar siz de söyleyiniz. Söyleyemezsiniz derdi. O kadar düşman oldukları el ele verip uğraştıkları halde söyleyemediler. Kimisi belagati, icazı görür görmez iman etti. Kimisi insan bunu söyleyemez diyerek ister istemez tasdik etti. Muhammed aleyhisselam, bunu birkaç kimseyle birlikte yapmış olsaydı, düşmanlar da bir araya gelerek, bunun gibi yapabilirdi. Çünkü, Müslümanlarda olduğu gibi, kâfirler arasında da kuvvetli edip, fasih kimseler vardı. Sonra, bununla meydan okurken, malı, mülkü, mevkiyi ve hükümeti yoktu ki, yardımcılarını bunlarla susturdu denilsin. Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil gibi topluca meydana konmadı ki yardımcıları bu eserlerin böyle kıymetli olacağını önceden düşünememişlerdi. Sonradan pişman oldularsa da iş işten geçmişti denilsin. Kur'an-ı Kerim yavaş yavaş 23 senede indi. Her ayet gelince herkes hayran kalıyordu. Yardımcıları olsaydı ne kadar sabırlı fedakar olsalar da kendi eserlerinin böyle şan ve şerefini görüp de 23 sene seslerini çıkarmaz, susabilirler miydi? Abdiyesu sözün Kur'an-ı Muhammed Aleyhisselam yalnız kendi yapmıştır. Sırrı Paşa Kur'an-ı Kerim'i siz nasıl buluyorsunuz? Abdiyesu Çok fasih Pek beli, hikmet dolu. sırr Paşa Demek bunu yapan hakim mi olmalı? Abdiyesu Evet. sırr Paşa Demek ki Muhammed aleyhisselam hakim miydi? Abdiyesu Şüphesiz hakim miydi? sırr Paşa Yalan söyleyen hakim olur mu? Abdiyesu Olmaz. sırr Paşa Muhammed Aleyhisselam'ın hakim olduğunu söylüyorsunuz ve hakim doğru söyler diyorsunuz. Zaten bütün Hristiyanların onun doğru olduğunu bilmesi lazımdır. Çünkü Mardin köylerinden birinde bulunan Deir Zaferan adındaki büyük kilisede Nasara'nın arabi yazılmış tarihi mukaddes kitabından birinde Muhammed Aleyhisselama Peygamberliğinden evvel herkes emin olan Muhammed derdi çünkü doğruluğu ile meşhur idi okumuştum. İşte o doğru sözlü Muhammed Aleyhisselam bize haber verdi ki Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir. Allah kelamıdır. Buna ne dersiniz? Hayır inanmam derseniz onun hakim olduğuna da inanmamış olursunuz. Hakim idi Sözünde duruyorsanız, onun sözüne de inanmanız lazım gelir. Abdiyesu Doğrusunu istiyorsanız, Muhammed aleyhisselam peygamber idi. Fakat yalnız Arapların peygamberiydi. sırr Paşa Teşekkür ederim. Şüphe bulutları sıyrılıp, hakikat ışıkları parlamaya başladı. Hakim yalan söylemez dediniz. Peygamber hiç yalan söyler mi? O hiç söylemez. Öyleyse Muhammed Aleyhisselam'ın bütün insanlara, her millete de peygamber olduğuna inanmanız lazımdır. Çünkü o bize ben bütün insanların ve cinlilerin hepsinin peygamberiyim diye haber veriyor. Buna ne dersiniz? Birkaç saniye durduktan sonra kalkıp gitti. Ve bir daha yanıma gelmedi. Herkese lazım olan iman kitabının, Müslümanlık ve Hristiyanlık ve Kur'an-ı Kerim ve İnciller ve İslam dini ve diğer dinler kısımlarında ve Cevap Veremedi kitabında, Hristiyanlık dini üzerinde geniş bilgi vardır. Allah'a tevekkül edenin, yaveri haktır. Naşad olan bu kalbim bir gün şad olacaktır.